Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyeti kendisine ait Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan 24 bin metrekarelik arazi üzerine otel ve turizm tesisi yapmak için yapım karşılığı uzun süreli kiralama ihalesi açtı. Tesisler uğruna bölgede bulunan 300'e yakın asırlık zeytin ağacının kesileceği söyleniyor. Bölge halkı bölgenin imara açılmaması için direnme kararı aldı. Bölge halkındaki kararı bir ay önce öğrenen köylüler birer zeytin ağacının altında şiir okuyup, şarkı söyleyip dua ederek ağaçları sizinleyiz, yanınızdayız diyecekler ve yanlarında getirdikleri zeytin ve ekmeği yiyerek seslerini duyurmaya çalışacaklar. Burhaniye Çevre Platformu üyesi Eşref Dağ, buralarda vakıflara ait 150 dönüm zeytin ağaçları var. Yıllar önce bu zeytinliğin 22 dönümlük sahil kısmı hiçbir açıklamaya gerek duyulmadan zeytinlik vasfından çıkarılarak Kağıt üzerinde arsa olarak tescillenmiş. Kağıt üzerinde arsa olarak nitelendirilmesi bu ağaçları yok saymayı mı gerektiriyor? Bu alan yap işlet devlet modeliyle birilerine verilecek. O birileri buralara turizm amaçlı oteller falan yapacak. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçları ne olacak? Biz çeviriciler ve bu yörede yaşayanlar olarak buralarda rant istemiyoruz dedi. Dünya nüfusu hızla artarken yeni bir araştırma iklim değişikliğinin son 60 yılda tüm dünyada tarımsal üretimde verimliliğin beşte birinden fazlasını yok ettiğini ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle Cornell Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve sonuçları Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırmaya göre tüm dünyada gelişen tarımsal yöntem ve tekniklere rağmen değişen hava koşulları nedeniyle tarımda verimlilik 1961 yılında kıyasla %21 azaldı. Evde edilen sonuçlar Latin Amerika, Karayipler ve Afrika'daki tropikal bölgelerin iklim değişikliğinin tarımsal üretimi en kötü etkilediği yerler olduğunu gösterdi. Bu bölgelerde tarımsal verimde görülen düşüş %34'ü buldu Latin Amerika, Karayipler ve Afrika'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu oranlar çok daha düşük %5 ile %15 arasında. Türkiye'nin sera gazı etkisi yaratan gaz emisyonları 2019 yılında bir önceki yıla göre %3,1 oranında azaldı ve 1990 yılından beri ilk defa üst üste 2 yıl gerileme gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK hesapladığına göre Türkiye'nin 2019 yılı emisyonları toplamda 506,1 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak gerçekleşti. Enerji açık ara Türkiye'nin en büyük emisyon kaynağı ve böyle de olmaya devam ediyor. 2019 yılı toplam sera gazı emisyonlarının %72'si enerji sektöründen kaynaklı. Tarım emisyonları da yükseldi. atık ve endüstriyel işlemler ve üren kullanımı emisyonları ise geriledi. Atık kaynaklı emisyonlar ise 2018'e göre %5 oranında azalarak 17,2 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak gerçekleşirken 1990 yılı değerinin ise %55,7 oranının da üstünde oldu. Yani 1990'a göre %55,7 artmış. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Olukbaşı Benlik Kanyonu Acıpayam Belediyesi peyzaj düzenlemesi adı altında sera naylonuyla gölet yaptırdı. Tabiat Derneği, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici mesire yeri statüsündeki kanyonu 2040 yılına kadar kiralayan belediyenin kanyon çıkışındaki dere yatağının zeminine sera döşeyerek yapay göletler yapmasının çok tehlikeli olduğunu dile getirdi. Sol haberden Yusuf Yavuz'un haberine göre Kesici yapay alanlarda suyun akışının engellenmesi ve dolgu malzemeleriyle yapılan bu tür ilkel oluşumlar çok kısa sürede mavi yeşil alp üretimini arttıracak dedi. Bu tür suların çok çabuk kirlendiği için toksik etki yarattığını dile getiren kesici bu nedenle doğal alanda öncelikle akıl dışı ve çok tehlikeli olan bu yapay gölet ortadan kaldırılmalı. Suyun doğal akışına engel olunmamalı. Ayrıca bu alanlar insan ve yapılaşma baskısından arındırılmalı. Plansız ve sağlık koşullarına uygunluğu tartışılacak insanların ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeler Mobilize yapılarla yerine getirilmeli görüşünü dile getirdi. Kanyona ziyaretçi çekmek ve yerel halka turizm geliri sağlamak amacıyla başlatılan peyzaj çalışmaları kapsamında kanyonun olduğu bölgeye yürüyüş yolları ve seyir terası inşa edildi. Ancak kanyon çıkışında görsel zenginlik oluşturmak amacıyla dere yatağına sera kaplayarak yapay göletlerin inşa edilmesi tepkilere neden oldu. Sera naylonuyla yapılan göletin öncelikle buranın iklimini değiştireceğini söyleyen kesici, ısı ve sıcaklık artışı farkı nedeniyle mikrokliması ve biyolojik yapısı etkilenecek. Mikroplastik artışına neden olarak tehlikeli atık oluşumuna ve doğaya yayılmasına neden olacak. Buna kim akıl verir, kim izin verir anlamak çok zor dedi. Yapay göletlerle gündeme gelen kanyonu şekillendiren su olduğunu dikkat çeken Dr. Erol Kesici, Para için doğal yapının değiştirilip dönüştürüldüğü alanlar çok kısa sürede önce orada yaşayan canlılar için sonrasında da yok edici insan etkileri nedeniyle kirletilerek terk edilen alanlara dönüşüyor. Daha sonra bu alanları iyileştirmek için yapılan harcamalar bir yana doğanın eski haline dönüşü orayı terk etseniz de çok zaman alıyor. Doğaya yapılan bu tür müdahaleler ve insan etkilerinin canlıların yaşamına verdiği zararlardan hala ders alınmış değil dedi.